Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. Kutbul Arif'in eşrefoğlu Rumi Hazretleri. İşleri Allah'a ısmarlamak. Ey kardeş, Fütuha Lutfu ilahiyle gelene vakıf olan kişi için melek ve insan birdir. Sebepleri terk eder, ibadetle meşgul olur. Şeyhlerden birinin hatırına hacca gitmek düşer. Niyetini açtığı dindar hanımı kendisine şöyle der. Ey şeyh! Hac yoluna koyulmaya niyetlenmişsiniz. Hoş ve mübarek olsun. Gitme demek olmaz. Lakin hamile olduğumu biliyorsunuz. Siz gidince ben ne yapacağım? Bizi kime emanet ediyorsunuz? Şeyh şöyle der. ''Ey dinimin yardımcısı! Ahiret atunum, sevgilim! Karnındaki çocuğu öyle bir padişaha ısmarladım ki, o yoktan var edendir. Bir damla meniden bir parça oyuşmuş kan yapar. Bu kanı ete dönüştürür ve bu eti de kemiklere giydirir. O en güzel surette yaratandır. Şeyh bunu deyip hac yolculuğuna çıkar.'' Mekke'ye varıp, haccın şartlarını yerine getirir. Aklına, Kabe'nin yakınında yaşamak düşer. Bir yıl, Kabe'ye komşu olur. Ertesi yıl, hac vakti geldiğinde, memleketinden gelen hacılardan haber alır. ''Allah size uzun ömür versin. Hanımınız ahirete göçtü. Yalnız, kabrinde bizi heyecanlandıran bir şeyler oluyor.'' Şeyh meraklanır, neler oluyor, gördüğünüzü bana da anlatın der. Hacılar, hanımının kabrinde bir delik açıldı. Bu delikten öyle bir parlaklık yükseliyor ki yanına yaklaşamıyoruz derler. Şeyh bunu duyunca hayret edip, Sübhanallah, hatun saliha bir kadındı. Gece gündüz ibadet ve taatle meşgul olurdu. Bunun hikmeti nedir diye düşünür. Haccını eda ettikten sonra, memleketine döner. Vakit geçirmeden, hanımının kabrini ziyaret eder. Kabrin başında, nurdan bir kandilin yandığını, çocuğunun, cennetten gelen çeşitli yemeklerle beslendiğini fark eder. Çocuk, cennetten getirilmiş süslü döşeğin üzerinde, öylece bakıyormuş. Şeyh manzarayı, Böyle hayranlıkla seyrederken bir ses duyar. "Çocuğunu bize ısmarladın. Emanetine sahip çıkmakta kusur etmedik. Hanımını da bize ısmarlasaydın, onun da dünyadaki ömrünü bereketlendirirdik. Geldiğinde onu hayatta bulurdun." Bunun üzerine şey ağlamaya başlar. Hakk'a yalvarıp niyazda bulunur. Hamd edip sena eder. İbadet ve taatini günden güne arttırır.